İnsan yaptığı işlerde yarattım fiil, e, fiilini yani yarattım demesi doğru olabilir mi? Mesela işte bazen bir e, masa sandalye için bile işte ben bunu yarattım diyor veya işte ben bu bardağı ürettim yerine yarattım lafzını kullanıyor. Bunda herhangi bir mahsur var mıdır? Elbette Halik e, halâk olan Allah Tealadır Yaratma e, Allah'a mahsustur. Kulun iradesi burada nasıl değerlendirilir? Kul cüz'i irade vermiş Yüce Allah kendisine. Mesela değil mi? hakkı göstermiş, batılı göstermiş. Rabbinizdense emir gelmiştir buyurmuştur. Dileyen inansın, dileyen inanmasın. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama herkes imanının da, inkarının da sonucuna katlanacak. İman eden, salih amel işleyen cenneti elde edecek amellerde bir kulluk hayatında bulunan, elbette Allah'ın cennetleriyle mükafatlandırılacak. Diğer yandan inkacı da Allah'ın cahimine düşer olacaktır. Yani böyle bir irade vermiş, iradesi servis dedi. Biz iradeyi cüz'iye diyoruz. Bunu kul ister, diler, oraya yönlendirir iradesini. Yaratan sonuçta Allah'tır. Evet. Bu itibarla yaratma sıfatı Allah'a ait. Bazı ulema kişi kendi yaptığı işler için yarattım demesi e, caizdir demişler ama bunu e, Allah'a has kılmak en güzelidir. Evet. Yaptım desiniz. Biraz tehlikeli bir yani lafız değil yaptım. mi hocam? Yaptım. Sizi ve yarat yaptıklarınızı yaratan Allah'tır diyor. Değil mi? Allahu halakakum ve ma tamelun. Dolayısıyla Yaratmak zaten çok da hoş karşılanmaz Toplumlu insanlar tarafında da öyle, evet. de yaptım.